Ekoloji Politik İnsanın ve yeryüzünün ahvali Hazırlığa mesunan Erol Malçok Merhaba sevgili dinleyiciler, bir ekoloji politik programında daha birlikteyiz. Sosyal ekolojinin öncülerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki programda bu isimlerden Lewis Mumford'un gelişim yıllarını anlatmış ve en önemli eserlerinden teknik ve uygarlığı incelemeye başlamıştı hatırlayacak olursanız. Mumford tekniği 3 döneme ayırıyor. İlk teknik, eski teknik ve yeni teknik şeklinde. Dinleyenler hatırlayacaktır. İlk ve eski tekniği anlatmıştık o programda. Şimdi Mumford'un yeni tekniğe bakış açısını anlatarak devam edeceğiz. Mumford'a göre yeni teknik dönemin ayırt edici özelliği cam, bakır, alüminyum Silis gibi yeni malzemelerin, bakalit ve selüloit gibi yapay birleşimlerin ve enerji olarak elektriğin kullanımıydı. Manford ayrıca hidroelektriği ve güneş enerjisi olasılığını üretim birimlerinin küçülmesini sağlayacak yeni ve doğayı kirletmeyecek enerji biçimleri olarak görüyordu. Burada bir parantez açalım isterseniz. Hidroelektrik konusunda Manford'a katıldığımı söyleyemeyeceğim sevgili dinleyiciler. Bugün e, hidroelektrik santrallerinin nehirleri nasıl kuruttuğunu ve bulunduğu bölgenin canlı yaşamını nasıl olumsuz etkilediğini çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Ve bunun olmaması için her yerde mücadeleler veriyor e, insanlar bildiğimiz gibi. Kişisel motorlu araç kullanımına da e, pek hevesli yaklaşmıyordu Manfred. Otomobilin çoğalmasının kentler için felaket olacağını söylüyordu. Bu uyarıyı daha 1934'te yaparak hayatı boyunca hiç araba kullanmadı Mumford. Hatta daha sonra kendi deyişiyle otomobil dininin en ateşli karşıtlarından birisine dönüştü. Mumford çok iyi niyetli bir biçimde elektriğin akıllıca kullanımıyla birlikte eski teknik dönemin kesif dumanının dağılacağını ve doğanın korunacağını düşünüyordu. Manfred yeni teknik dönemde yeni makine ve enerjilerin kapitalist üretimin ve ordu müesseselerinin geliştirilmesinde kullanıldığını görmüyor değildi tabi. Ancak yine de bir etik anlayışla teknolojinin daha geniş anlamda yaşamsal ve insanca amaçlarla kullanılabileceğini umut ediyordu. Teknik ve uygarlık eserinin geri kalan bölümlerinde Manfred yeni teknik dönemin ekonomik toplumsal içerimlerini ve neticelerini ele aldı. Ona göre makine uygarlığının ana özellikleri mekanik güçte artış ve meta üretiminin katlanarak artmasıyla birlikte zamanın ve mekanın büzülmesiydi. Kapitalizmin bu özelliği daha sonra Anthony Giddens ve David Harvey tarafından gündeme getirilmiştir sevgili dinleyiciler. Manfred bu aşırı meta üretim üzerinden sistemin sınırsız ihtiyaçlar öğretisi vaaz ederken kalabalık bir nüfusun en temel ihtiyaçlarını dahi gidermediğini söyler. Sevgili dinleyiciler günümüzde ulaşılan aşırı üretim olanaklarına rağmen insanlığın önemli bir kısmının açlık ve ölümle yüz yüze olduğunu ve bunun azalmak yerine arttığını da büyük bir üzüntüyle görüyoruz maalesef. Manford çok yönlü bir araştırmacıydı. Ona göre organiğin esamesinin okunmadığı kapitalizmde Hayatın tek düzeli, aşırı düzenleme ve denetim mekanizmalarından bunalan insana sistemin bekası için değişim ve yenilikler de sunuluyordu. Özellikle cinsellik ve eğlence konularındaki bu yenilikler insani olmaktan çok uzaktı tabii. Manfred bu anlamda hemen her toplumda görülen oyunun yerine geçen rekabetçi ve gösteriye dayalı kitlesel sporu da ilk eleştirenlerdendir. Onun bu gösteri kavramı daha sonra sitüasyonistler yani durumsalcılar tarafından benimsenmiştir. Mumford'ın yeni tekniğe dair düşüncelerinde en sonunu şunu söyleyebiliriz. Bu dönemde nükleer güç, bilgisayar ve elektronik iletişim toptancı denetim yöntemlerinin desteklenmesine yarıyordu. Onun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karargah devletler diye adlandırdığı devletler, tüm gezegeni yok edebilecek miktarda bir nükleer bomba üretmişti ve epeyce kitle imha silahı da depolamışlardı. Ancak Manfred bu tespitleriyle kıyamet tellallığı yapmak yerine bir yenilenmeye olan ihtiyaçtan da bahseder ve bu konudaki umudu taptazedir. Evet sevgili dinleyiciler Manfurt'ın tekniğe ve uygarlığa dair görüşlerini böylece özetledikten sonra şimdi de büyük eserler verdiği çalışma alanı olan kent kültürü üzerine düşüncelerine bir göz atalım isterseniz. Manfurt'ın 1938'de yazdığı Kent Kültürü adlı çalışması kent sosyolojisi alanında yazılmış en iyi eserlerden biri olmasının yanında Keskin bir ekolojik duyarlılığa sahiptir bana göre. Manfred kentleri de dönemlere ayırarak inceler. Ona göre orta çağ kentleri ağır koşullarda insanlara kısmen özgürlük sağlamıştır. Ve içme suyunun ortaklaşa sağlandığı kanal ve akarsulara çöp atılmasını yasaklayan yasaların, belediye hamamlarının bulaşıcı hastalıkların denetimi için önleyici tedbirlerin bulunduğu orta çağ Orta Çağ kentlerinin büyük çoğunluğu temizlik ve sağlık bakımından 19. yüzyılın endüstri kentlerinden çok daha üstündü. Gerçekten de o dönemde yasalar çok sertti sevgili dinleyiciler, tarihsel bilgiler bunu gösteriyor. Ayrıca o dönemde gürültü kirliliği de çok azdı. Daha sonra Manfred 15. ve 18. yüzyıllar arasında yepyeni bir kent bloğunun ortaya çıktığına dikkat çekerek bu döneme Barok Kent ismini verdi. Manford, barok kavramını estetik ve mimari bir bağlamdan çok toplumsal yapıya dair bir tanım anlamında. Özellikle kentin biçimsel tasarımına, barok kentin ızgara sistemine, dümdüz uzanan sokak ve caddelerine, geometrik olarak düzenlenmiş bahçe ve manzaralarına atıfla kullanır bunu. Barok kentin temel nitelikleri yönetici sınıfların iktidar, iktidarını ve konumunu kuvvetlendiren hukuk, mekanikçi ilkelere dayanan düzen, Ve giderek büyüyen bürokraside ifadesini bulan türdeşliktir. Ee, sevgili dinleyiciler burada Marshall Berman'ın iletişim yayınlarından çıkan katı olan Her Şeyi Buharlaşıyor kitabını anmak istiyorum. Berman bu eserinde edebiyat, şiir, sanat ve mimariden yola çıkarak kent yapılanmasının insanın sosyal ve psikolojik yaşantısını Nasıl etkisi altına aldığı üzerinden müthiş bir modernizm eleştirisi yapar. E, tavsiye ederim okumanızı. Manfurt'a göre orta çağda manastırın rolü neyse sıkı düzen ve denetim açısından ordunun rolü de barok düzen için oydu. Kışla sistemi yani bir nevi. Manfurt Foucault'dan çok daha önce ordunun 19. yüzyılda sanayicilerin kullanacağı yeni sıkı düzen biçimlerine model oluşturduğunu öne sürdü. Onlar da fabrikalarını mutlak zorbalar olarak yöneteceklerdi. Manfred buradan endüstri kentine geçerek şöyle der. 19. yüzyıl boyunca Batı Avrupa kentlerinde yıkım ve kargaşanın eşine ancak savaş meydanlarında rastlanır. Manfred bu yeni oluşuma Charles Dickens'ın 1854'te yazdığı Zor Zamanlar Roman, e, romanına atıfla Koktam yani Kok kenti demişti. Kimi zaman da alternatif olarak duygusuz endüstri kenti adını kullandı. Bu yeni kenti meydana getiren failler fabrika, kömür madeni ve demir yoluydı. Ona göre, Manfred'in ifade ettiği endüstri kentinin Hunharlığına sinemadan ve edebiyattan birçok örnek verebiliriz bence. Bunlardan ikisinden bahsetmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Birincisi senaryosunu ve yönetmenliğini David Lynch'in üstlendiği The Elephant Man, fil Adam e, filmi yani. Bu müthiş filmin konusu 1850'ler Londra'sında geçiyor ve filmde o yılların kasvetli İngiltere ortamını ve insan ilişkilerindeki acımasızlığı izliyoruz. Filmden aynı zamanda e, bir gerçek yaşam hikayesi olduğunu e, anlıyoruz ve daha sonra e, okuduğumuz metinlerde de böyle geçiyor. İkincisi ise benim çok sevdiğim 1885-1930 arası dönemin en önemli yazarlarından D.H. Lawrence'ın Aşık Kadınlar ve daha birçok romanıdır. Lawrence tıpkı takipçisi olduğu ve çok sevdiği Thomas Hardy gibi sanayileşme karşısında naturalizmi, doğalcılığı savunmuştur her zaman. Dahası eserlerinde modernizmin Ve endüstrileşmenin birey üzerindeki yab yabancılaştırıcı etkisini müthiş bir e, dille eleştirmiştir Lawrence. Aşık kadınların baş karakterlerinden kömür madeni sahibi Gerard. insan ilişkilerine de sanayi kadar soğuktur adeta. Buz gibidir e, burada Burke'nin ifadesiyle romanın diğer karakteri. Yeni endüstriyel kapitalizm. Manfred'ın deyişiyle yapılmışı yıkma olgusunu harekete geçirdi ve ekoloji karmaşıklığın fakirleşmesi sürecini başlattı. Manfred ihmal edilmiş araştırmacılardan Amerikalı doğa bilimci ve 1920'lerin önce ekolojisti Morton Weller'den hareketle bu sürecin doğayı yozlaştırdığının altını çizer. Manfred sanayinin nimetlerinden faydalanıp Kötülüklerinden kaçmak için yöre kentler oluşturulmasını da eleştirir. Ve orta sınıfı sömürüyü unutup gitmekle suçlar sevgili dinleyiciler. Manfurt daha sonra kırsala özlemle oluşturulan bu yöre kentleri seçkinlerin yeşilim trak gettosu ya da yanılsamada diretenlerin tımarhanesi olarak tanımlayacaktı. E bu tanımlar biraz acımasız gelebilir. Yer yer aslında e, e, bunların... Güzel taraflarına da vurgu yapıyor ama Manfred bu söylemleri böyle bir kapalı yaşam biçiminin kapsamlı toplumsal işbirliğinden ve yaratıcı ilişkilerden yoksun olduğu için üretiyor sevgili dinleyiciler. Şimdi bir müzik arası inti İlimani dinliyoruz. İkinci bölümde devam edeceğiz. Se estrella llegó la ruma me parece los bondes como una cuna y el horizonte viaja. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Manfurt'ın kent duraklarının sonuncusuna kendi verdiği ismiyle dev kent diyoruz. 19. yüzyılın sonunda tekelci kapitalizmin ortaya çıkışı ve nüfusun bir yüzyıl içinde akıllara zarar artışıyla birlikte adına ana kent denen yeni bir kent yaşam biçimi ortaya çıkmıştı. Manfurt bu yeni olguyu dev kent olarak adlandırdı. Manfurt'a göre ana kent ya da dev kent esasen doymak bilmez bir sermaye yoğunlaşmasının ve askeri mekanik sömürü araçlarının neticesiydi. Ekonomik iktidarın ana kentlerde yoğunlaşması genişleme ve tıkanmayı beraberinde getirdi. Ona göre bu siyasi, teknolojik ve mali iktidarın dev kentte yoğunlaşmasını anlatmak üzere patlayan kap mecazını kullanmıştır. Ee, Manfred burada insanları doğal dünyadan topraktan yaşamın, büyümenin ve çürümenin, doğumun ve ölümün izlenebilirliğinden koparması dev kentin çok daha olumsuz bir yönüydü. Bu haliyle ana kent yaşam kaynaklarından arındırılmış köksüz bir şeye dönüşüyordu. Manfred bütün eleştirel tavrına rağmen aynen Kropotkin gibi ana kent uygarlığına amansız bir hastalık gözüyle bakmıyordu. Zira uygarlığın Emery Bookchin'in deyişiyle özgürlük mirası ve tahakküm mirası olmak üzere iki yüzü vardı. O kentlerin ekolojik ve toplumcu bir etik anlayışla dönüştürülmesinden yanaydı. Burada bahsedilen özgürlük mirası üzerinden siyaset yapan Marksizmi o da tıpkı Alice Reckley gibi eleştiriyordu. Manfred Marksizmin olumlu yanlarını onaylamakla birlikte Marks'ın kuramının iki yönünü özellikle kabul edilemez buluyordu. Biri çelişkili ama gönülden bir endüstriyel teknoloji sevdası, öteki ise tarihsel maddeci kurama, içkin ekonomik belirlenimcilikti. Şimdi Manford'ın bütün bu araştırmalarının ve eleştirilerinin sonucunda oluşturduğu kendi organik felsefesine bir göz atalım isterseniz sevgili dinleyiciler. Manford'a göre insan yaşamının asli görevi hem organik varoluş düzlemindeki hem de simgesel katılım düzlemindeki canlılığı Bütün ile korumaktır. Fikirler önemlidir ancak bu fikirler toplumsal yaşamda kök saldıklarında gelişirler. Manfred yaşamı belli bir amaca ve yöne ilerleyen bir süreç olarak tanımlamanın yanı sıra Kropotkin'in izinden giderek organik yaşamda karşılıklı yardımın ve ortaklaşmanın muazzam bir rol oynadığına dikkat çeker. Farklı canlı türlerini birbirine bağlayan gıda zinciri bile bunu ortaya koymaktadır der o. Manfred insan yaşamının organik temeliyle ilgili düşüncelerini şu şekilde özetliyor sevgili dinleyiciler. Denge, özellik, ortak yaşam ve yönlü gelişim insan öncesi seviyedeki canlı organizmalara dair incelemelerimizden çıkardığımız temel kavramlardır. Bunlar insan yaşamını da toplumun yazgısını da daha iyi anlamamızı sağlıyorlar. Manford bu sözleriyle bir sosyal ekolojist olduğunu net bir biçimde ortaya koyar bana göre. Onda birey, toplum ve doğa ilişkisinin organikliği esas meseledir. Bununla beraber insan yalnız organik bir ürün olarak var olmaz. Kendini inşa eder. Tarihin anlamı da insanın kendini inşa edişidir zaten. Biyolesi, biyoloji ötesi bir kalıtım tarzı olarak insanın Kültürü ya da toplumsal mirası insanlığın dünyadalık tarzı olmasının yanı sıra onun doğal dünyayı dönüştürmek için kullandığı en önemli araçtır. Kendisinden sonra gelen antropolog Lewis Strauss gibi Mumford da insanların öncelikli olarak alet yapma becerileri, becerileri üzerinden değil düş görme ile dil ve simgelerin kullanımı üzerinden tanımladıklarını e, tanımlandıklarını diyebiliriz öne sürdü. Manfred insan türünün anlamlı simgesel ve kültürel formlar dünyası yaratarak insanlaştığını söyledi. Bu yaratılan üst e, organik yeni dünya insanın organikten kopuş anlamına geliyordu sevgili dinleyiciler. Manfred e, bu duruma ikinci doğa ismini verecekti. Birey toplum ilişkisine dair ise her zaman aralarında diyalektik bir durum olduğunu belirterek şunu söyler Manfred. Kişiliğin işleyişi bir taraftan topluluğun gerçeklerini İçerirken bir taraftan da onları aşar. Organizma doğadan alıp bünyesine kattığı maddeye nasıl bağımlıysa kişi de topluluğa o şekilde bağımlıdır. Ama kişi yalnızca toplumsal ilişkileri üzerinden de tanımlanamaz. Herbert Spencer, Nietzsche, William Dilthey, William James, Bergson, Patrick Gates, Elliot Morgan ve John Dewey gibi birbirlerinden oldukça farklı düşünürlerin hepsi Yaşam kavramına son derece temel önem atfetmişlerdi. Manfred da bu geleneğe dahildi sevgili dinleyiciler. O e, biyoböl gösterge bilimsel bir toplumsal kuram savunan organik bir filozof yahut tam bir yaşam filozofuydu. Bunu yaşam felsefesinin öncü filozofu Spinoza'ya şu övgüyle pekiştiriyordu. Spinoza'yı kucaklamak için kiliseyi terk etmek lazım. Bu etik doğalcılık anlayışı Manfred'a gelinceye kadar Aristo, Epikür, Spinoza, Adam Smith, Proudhon, Darwin, Erik Fromm ve Kropotkin tarafından savunulmuş bir yaklaşımdı. Manfred'ın önemli bir sosyolog ve 20. yüzyılın en özgün isimlerinden biri olarak kabul edilmesi yalnızca halk dilinde yazmasından kaynaklanmıyordu. Bence asıl neden çağdaş toplumsal kuramın doğalcılık karşıtı tutumu, ve Manfred'ın bunun karşısındaki net duruşuydu sevgili dinleyiciler. Manfred kendisine Batı uygarlığının neden olduğu sosyal ekolojik kriz ekolojik kriz konusunda ne yapmalı sorusunu sorarak bunun cevaplarını yaşamın yenilenmesi isimli çalışmasında vermeye çalıştı. Başta dünya halklarının işbirliği, yaşama dair her şeyin adil dağıtımı ve yaşamın insan ruhunun genişlemesi için kullanılması gibi Geçmişte Ütopya gibi görülen fikirlerin uygulanmasının artık bir zorunluluk olduğunu söyledi. Manfred'in bölgesel kent temelinde geliştirdiği çözüm yöneleri ise şunlardı. Kapitalizmi ardında bırakan bir ekonomi anlayışı, daha katılımcı bir demokratik siyaset, teknolojiyi, yaşamı bütünsel olarak olumlayan ve daha insancıl amaçlara yönlendirmek, maddi servet ve siyasi iktidar elde etmeyi bir kenara bırakıp, dolu dolu yaşamayı temel alan dengeli bir kişilik geliştirilmesi amacı ve herkese fırsat eşitliği. Manfurt yaşam alanları oluşturulurken bunun ekolojik temelli yapılmasına çok önem veriyordu tabii. Bunun için kontrolcü bir merkezi devlet yerine biyo bölgesel alanlar öneriyordu. Bu bütün içinde kent ise insanlara aidiyet ve kimlik duygusu sağlama işlevi görerek Biyo bölgenin bir parçası olacaktı. Tarım aralarında toprağın ortak mülkiyet altında olup yalnızca kullanım hakkı verilmesini öneriyordu tarımda. Uygun yerel ve bölgesel yetkililerin arazi üzerinde bir tür denetim görevi kullanmasını istiyordu Manford. Bu yerelciliğe merkezsiz ve katılımcı bir demokrasi anlayışı eşlik edecekti tabi. Sevgili dinleyiciler, Manfred tıpkı kendinden önceki Amerikalı Merch gibi doğa koruma alanları öneriyordu. Ancak bunu insan ve e, kent düşmanlığı yapmadan ve kentin artık reddedemeyeceğimiz bir olgu olması üzerinden yapıyordu. Manfred yaban, kırsal ya da kent taraftarlığı yapmak yerine birleşim oluşturmaya çalıştığı için doğa filozofları arasında ayrı bir yere oturuyordu bence. Bu anlayışı daha sonra Bukçin daha da geliştirecekti. Gerçekten de sevgili dinleyiciler, ilselci doğa anlayışıyla kentler ortadan kaldırılmaya çalışıldığında ortaya çıkacak asbest ve molozu düşündüğümüzde Manfurt'ın elde ememiş yabanın korunması, kırsal tabiata istikrar kazandırılması ve kentsel niteliklerin Kurtarılarak kamusal alanın iyileştirilmesi üzerinden önerdiği biyobölgesel savunu e, müthiş önem kazanıyor. Gerçekten başka bir şey yapma şansı yok gibi görünüyor. Çünkü dev kentler elimizde patlamış durumda. E, siyaseten e, mekanizm, e, e, mekanizm dedim pardon kusura bakmayın, Marksizmden çok, anarşizmden beslendiği belli olan, Manfred bütünlüklü bir siyaset anlayışı ortaya e, koymamıştı. Ancak hayatı boyunca adaletsizliğe ve Amerikan emperyalizmine karşı durdu. Çağdaşı ve hayranı olan Eric Fromm e, onu son büyük insancıl olarak niteler. Ancak daha önceki programda da vurguladığımız gibi onun insancıllığı insanı doğanın üstünde bir yere yerleştirmez. Buckchin'in deyimiyle insanlığın yeniden büyülenmesinin farkında olan Mumford, etik değerlendirmelerimizde yaşamın daha geniş düzenini hesaba katmamız gerektiğini söyler. O, insanla doğal dünya arasında etkin bir ortaklık ve kardeşlik hissiyatı geliştirmesinin altını çizer. E, 70 yıllık hayat arkadaşı ve çalışmalarının önemli kaynağı karısı Sopya yanındayken, Ve 1990 yılında 94 yaşında yatağında uyurken hayata veda eden Mumford'ın evrensel sevgiye dair şu sözleriyle bitirelim programı. Sevgimiz yaşamı umarsızca sömürmeyi ve kirletmeyi engelleyerek denize, akarsuya, toprağa erişmeli, ağaçlar, orman yaratıkları, sudaki balık, Bunların hepsi bize bağlı yaşayan kedi-köpek kadar ilgi ve alakamızdan pay almalı. İki hafta sonra görüşünceye dek sağlık ve dayanışmayla hoşçakalın. Ekoloji Politik İnsanın ve yeryüzünün ahvali Hazırlığa mesunan Erol Malçok